Gashiye suresi Mekke'de nazil olmuş olup 26 ayettir. Gashiye kaplayan, saran demek olup korkusuyla bütün insanları sarıp kapladığı için kıyametin sıfatlarından biri olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gâşiyenin gâşiye dehşeti her tarafı saracak olan o felaketin mahiyeti hakkında elbet sen de bilgi sahibi oldun. Ah. Yüzler vardır, o gün yere eğilmiştir, zelildir, yorgundur. Bitkin mi bitkindir? Kızgın ateşe girerler. Susuyunca kaynar su kaynayan bir çeşmeden içerler. Yiyecekleri sadece bir dikenden ibarettir. La <gülüyor> Bu diken ne besteicidir ne de açlığı giderir. <gülüyor> Ama yüzler vardır O gün mutludur. Emeklerinin neticesini almadan ötürü. Gayet memnundur. Pek üstün ve pek muteber bir cennettedir. La tesma'u aynun Orada hiç boş söz işitmezler. Orada akan berrak pınarlar. Fîhâ <gülüyor> ve Orada üstün kıymetli tahtlar, hazırlanmış kadehler, dizilmiş koltuklar, yastıklar, yayılmış halılar ve döşemeler. <gülüyor> o kafirler bakıp düşünmezler mi? Mesela, deve nasıl yaratılmış? Ve iles keyfe rufi'at? Gök nasıl kurulup, uçsuz bucaksız yükseltilmiş? Ve <gülüyor> keyfe Dağlar nasıl da yeri tutup, dengeleyen direkler halinde dikilmiş? Ve keyfe suti'hat? Yeryüzü nasıl yayılıp, hayata elverişli kılınmış? Ta İşte böyle sen insanlara irşada devam et. Zaten senin görevin sadece irşat edip düşündürmektir. Yoksa sen kimseyi zorlayacak değilsin. İlla men tevalla ve <gülüyor> Lakin kim ki imana sırtını döner ve inkar eder, Allah da onu en büyük cezaya çarptırır. <gülüyor> Elbette onların dönüşü bize olacaktır. Elbette hesaplarını görmekte bizim işimiz olacaktır.